Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala haybul hatihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi iksanin ila yevledin emma fa'du fa'lemu eyyühal ikram fe inne afdalel hadisi kitabullah ve efdalel helih Muhammedin sallallahu aleyhi ve تكرر الأمور المكتساتها، إذ كل مكتسة في إذ كل بذاعة ضلال، و كل ضلال ضلال النار، وبسنة المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: لا يزال المؤمن يشوفة من دينه ما محض الله أخاه النصير تبي إذا هذا ki imanlar ve Aziz ve muhterem cemaatimize okumuş olduğumuz hadis-i şerif, rahmudül ahadis isimli kitabın 487. sayfasında 7. hadis-i şerif olarak kayıtlı bulunmaktadır. Hadis-i şeriflerin aslını, kaynağını, metnini merak edenler oralara bakabilirler. Hazreti Ali radıyallahu ahinden limayeti dinine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki Mümin kul dininde devamlı bir genişliğe, kolaylığa mazhar ve sahip olurunuz. Kardeşine açık kalpli, sadık, sadık, temiz duygularla muamele ettiği müddetçe. in kardeşine. Samimi, açık kalpli olduğu müddetçe. Fe'izah hâde anzâide bu durumdan meyledip ayrıldığı, kaybı vazgeçtiği zaman ise sürübe ve tevfik. Allahü Teala Hazretlerinin tevfikı artık okula refik olmaz. Yani tefsikatı sami daniyiden mahrum kalır okul. Demek ki Allahü Teala Hazretlerinin lütufuna tevfikına ida etilen olmak için burada bir mühim esası kâleyi öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hadis-i şerife göre. Kalbimiz, mümin kardeşlerimize karşı samimi ve safi olacak. Açık olacak. Hak olacak. Tenkit ediyorsak da yüzüne karşına gideceğiz. Takdir ediyorsak da belirteceğiz. Yüzümüz başka, kalbimiz başka, dilimiz başka, işimiz başka olmayacak. O kardeşimize iyi duygular besleyeceğiz, kötü duygular beslemeyeceğiz. O kardeşimiz yanlış yoldaysa yine iyiliğini isteyeceğiz yanlıştan doğruya getirmeye çalışarak. Kardeşimiz zaten doğru yoldaysa ona yine sevgi ve sevgi besleyeceğiz. Biz bu durumda olursa kardeşimize karşı böyle kardeşane, kardeşçe duygular içinde olursa halisane duygular içinde olursa Allahu Teala Hazretleri'nin tevfik'ı bize refik olur. Tevfik çok mühim bir hadise. İnsan bir kere bir şeyi kendisi isteyemez. Ve ma teşahüne iblanen yeşahullah. İnsanın kendisinin bir şey istemesi ancak Allah'ın istemesinden sorulur. Hatırma gelmedi diyoruz. Bazen en güzel şeyleri bile bizim için en karlı olan şeyleri bile en faydalı olan şeyler bile hay Allah tu yahu unutuvermişim diyoruz. Yani kendimizin menfaatimize olan bir Allah hatırlatırsa hatırlarız, hatırlatmazsa hatırlamayız. Düşündürürse düşündürürüz, düşündürmezse ne dedi Nusa aleyhisselam yanındakine dedi ki Tamam işte şu, şu hususta beni ikaz et oturdular kayanın başına unuttu, efendim oradan yola çıktıktan sonra hadi bakalım, getir dedi, efendim, hay Allah, ben onu unuttuverdim. Niye arkadaşı öyle şey yapıyor? Demek ki, hatırlamak, unutmamak, bizim unutmak bizim dışımızda bir hadise değil. İkincisi, hatırladığımız ve niyet ettiğimiz bir şeyi yapmakla da bir ait O da kolay değil. O da mümkün değil. Ancak Allah Tevfik'ini refik ederse mümkün. Tevfik refik olmayınca bir insanın bir hayırlı işi yapması mümkün olmaz. Balancı adam hayırı yapmak istedi, yapamaz. Allah nasip ederse. Allah onun parasını o hayıra nasip etmiyor da ondan. İşte bizim güzel şeyleri yapmaya mazhar olabilmemiz için, muhafak olabilmemiz için namazı kılabilmemiz için, zekatı verebilmemiz için, hacca gidebilmemiz için, hayrı yapabilmemiz için, şeytanı yenebilmemiz için, efendim günahlardan kaçınabilmemiz için, hayırları işleyebilmemiz için ne lazımmış? Allah'ın bize yardımı tevkiki dağlı lazımmış. Onu biz bildiğimizden her zaman diyoruz ki, İyyâ Cenab-ı Dürün, İyyâ Senden yardım isteriz diyoruz. Her bitim namazında diyoruz ki, Allahümme inna nesta'inika ve nesta'inika Ya Rabbi senden yardım istiyoruz, senden muhakkiret istiyoruz, senden hidayet istiyoruz diyoruz. Biliyoruz ki her şey ondan. Demek ki madem her şey ondaymış ve madem ondan istiyoruz o hazez vermesinin şartını da bilelim. Ne zaman verir? Polis şeyleri biz istiyoruz ama ne zaman verirmiş? Evet ve illa seyreti ibadiye inni karibun hükibu davetet da ilâde an tamam ama şartı var ne zaman verilmiş işte burada o esrada bir sırrı öğrenmiş oluyoruz din kardeşine karşı samimi olduğu zaman tebrik refik oluyor dikkat edin din kardeşine karşı açık kalpli olduğu zaman sevgili olduğu zaman muhabbetli olduğu zaman iyiliğini murad ettiği zaman Allah'ın tebriki oluyor Öteki türlü olmuyor demektir, yani bu hadis-i şerifin öteki tarafından bakacak olursak manzaraya görürüz ki, demek ki bir insan bin kardeşine karşı kalbinden samimi değilse, harisanet değilse, muhtisane değilse efendim temiz düşünceler beslemiyorsa o zaman ne olacak demek? Allah'ın tevkisi kendisine Refik olmayacak, Allah'la yardımcı olmayacak, Allah hayırları bize şerlerden korumayacak demek olur. Çok minum bir kaydı bu, esrarı bu işin yani. Sır bu, bu, bu, bu gibi şeyleri herkes iç da bilemez, anlayamaz. Yani bunların ancak günde devirleşmiş, yusuf beydan etmiş insanlar ince tetikler sonunda, tahkikler sonunda ömründe deneye deneye bulur. Şurada bir samimi hareket eder, burada bir lütfem olur, bilir ki bu lütfem azar olmasının sebebi şuradaki hadise idi. Akşamdan bir güzel bir şefağa sabahtan bir güzel durumla karşılaşır veya güzel bir dünya görür, bilir ki o onun ne gecesidir. Ondan sonra o ona terbiye olur, anlar, bu işini yapacağız. Muhtemelen katkıçların birbirimize karşı en iyi duygular besleyelim, tamam mı? her şeyin anahtarı oluyor. Birbirimize açık kalpli olalım. Birbirimizi severim. E kusuru var. Dikensiz gül olmaz. Yarsız kalmış cihanda ayıtsız yaritleyen. Hiç kusursuz bir yer ara bulamaz. Herkesin bir kusuru vardır. Her güzelin bir, bir tarafında bir bir şeycik bulunabilir. O halde kardeşlerimizi bir kere Bende de kusur olduğu için onda da olması beşeriyetinin de icabıdır. Deyip hoş görmeliyiz. Bir, sanki ben melek miyim, sanki ben safi miyim, sanki ben kusursuz muyum, Ben de nice, nice içimde Allah biliyor ki ne çeşit duygular var. Deyip e onda da olması normaldir. Sanki ben kendimi iyi olmak istiyorum da yap mağazak olamıyorum, kendimi mağazak görüyorum de niye o kardeşimi mağazak görmeyeyim diyecek. değil. İkincisi, o kardeş kötü yoldayız da bile onu sevecek kötü yoldan geri döndürürler çalışıyor. İşte önemli olan nokta burası. Yani asıl can alacak noktası burası. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz bir kimseye de bir kere ayıp arayıcı bir gözümüz var. Ayıp arayarak bakıyoruz. Yani bir kimseye daima filan bir arkadaş nasıldır? İyi Allah! Bir amma diye bir panis açıyoruz, bir paragraf açıyoruz, bir sürü kusurunu sayıyoruz. Yani iyi tarafını göremiyoruz. ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın rivayete göre sahabesiyle gidiyormuş, bir köpek peşinin veya hayvan peşinin yanından geçmiş, hayvan kurulmuş, şürümüş, pis kokular etrafa yayılıyor, ağzı sıyırılmış, açılmış, sınıfmış, kalmış yani kurumuş hayvan. Ama Aman ne kadar kötü kokuyor diye yani herkes burnunu kapatıp geçerken, Hazreti İsa aleyhisselam demiş ki ama dişlerin ne kadar beyaz kurupları kuru, parlıyor. Kuru, kuru. Yani bir lâşenin bile bir hayvan ölüsünün bile baktığı zaman Hazreti İsa dişlerinin inci gibi sıra sıra mutlakaplığını görmüş. O gözle iyi tarafına bakmış. Efendim böyle değerlendirmiş. Demek ki bu bize bir derstir. Bir peygamber davranışıdır. Biz de kardeşlerimizin iyi tarafını görmeye çalışacağız. İyi tarafı yoksa hakikaten kim şu tarafı varsa tamam hocam benim gözümden bir şey kaçmaz. Hafiye 99 gibi şeyi çık diye anlarım. Bu kardeşimiz kusurlu. Peki kusurlu olabilir. Ne yapman lazım? Düzeltmek için ona yardımcı olman lazım. Bu kardeş kusurlu, bir günahlı işe alıştırmış kendisini devam edip diyor. Ben bu kardeşi bu günahdan Ayrıca nasıl vazgeçilebilirim diye senin öyle düşünmen lazım. Nasıl kendi oğlum bir ettiği zaman, bir yanlış gittiği zaman ama kimse duymadan şu bilim çocuğu doğru yola getireyim diye şey düşüyorsa o kardeşine de öyle davranman lazım. Sevmemiz lazım birbirimizi. Görüyorsunuz ki daha bak hangi hadisi bundan önce geçmiştir ve bundan sonra da gelir inşallah. Görüyorsunuz ki Allahu Teala Hazretleri bizi biz böyle hani dargın, barış, dargın olup da barışmayan insanlar gibi aykıran aykırı çekerken illa birbirimizi seveceksiniz diye birbirimize yaklaştırıyor. allah Teala Hazretleri bizim birbirimizi halisane sevmemizi istiyor. Bu bizim tasavvuf tarikat dediğimiz şeyde de işin aslı esası özü temel taşları, köşe taşları göre asıl önemli olan noktalardan birisi de bu muhabbet insan kardeşine muhabbet edecek hocasına muhabbet edecek vesaire, peygamberine muhabbet edecek oradan Allah-u Teala Hazretleri'nin muhabbetini bulacak. Onun için biz eğer birbirlerimizin kardeşiysek, ihvan ise, kardeşler ise bizim hepimizin kalbinde düzeltilmesi gereken hastalık var. Birbirimize karşı durumlarımızı düzeltelim birbirimizi sevmeyi öğrenelim, birbirimize açık kalpli olmayı öğrenelim. Samimiyeti öğrenelim. Bir hadis-i şerif vardır ki daha önceki hadis derslerde geçmiştir. Bu nasihat denen şeyin çeşitlerini bize orada Peygamber Efendimiz e anlatıyor. Biz nasihati Türk dilinde, Arapçasında farklı bir manaya kullanırız. Türkçe'de nasihat demek, öğüt demektir yani Türkçeleşmiş manası öğüt vermek demek. Falanca filanca kimseye nasihat etti. Dediğimiz zaman Türkçe'de hemen yani almış karşısına bak sigara içme, bak faiz yeme, haram yeme diye etti böyle bir bir saya saya filan şeyler e, yani e, tavsiyelerde bulunmuş manasına geliyor. Araksa'da nasaha kulanun filane yani bir kimse kalanca kimseye nasihat etti demek. Açık kalplilikle sevgiyle hak gönüllülükle muamele ettiği demektir. Arada bir fark var. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işin önemini belirtmek için buyurmuştur diye bir hadisinde eddînü en nasihatür. Din, bakın haber bilmesi vekire gelmesi lazım gelirken eddînü nasihatür demedi. eddînü en nasihatür dedi. Yani din tamamen nasihat edilmiş şeyden ibarettir demek. Lükte var. Yani onun marifte gelmesinde bir var. Bu dinin aslı, esası, özü, dili, kemi kemiğin iç tarafı, tam cam alacak noktası, samimiyet demektir diyor Peygamber Efendimiz. Halbuki onu bazıları bilmiyor, tercih ediyorlar, etninün nasihatı, yani din, öğüt demektir, sen bana vaaz çek, ben vaaz çekim. Kaç kişi vaazı dinlemiş, kaç kişi söylediği sözü tutmuş, kaç kişi söylenen sözü anlamışlar, şey yapmış, din, Karşılıkta o ona, o ona öğüt vermek demek değil. Din, insanın açık kalpli, samimi, candan hâlikâne olması demek. Gâdın, dime Ya Rasûlallah, kime karşı açık olacak diye sordular. Onlar bu manayı biliyorlar, cüzdeki gibi vaaz çekmek manasına gelmediğini biliyorlar, samimi olmak manasına geldiğini bildikleri için, diyorlar ki, kime karşı samimi ol olması gerekir Müslümanın Ya Diyor ki, Allah'a karşı insan samimi olacak aldatabilir miyiz? Allah haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Allahüzeyel Hazretleri bizim her şeyimizi, her halimizi, olmuşu, olacağı biliyor. Geçmişi geleceği biliyor. Ne mümkün? Başka türlü hareket etmek canilliğin, canilliğin, canilliğindedir. Sakın olacaksın. Yarabı sen benim her halimi biliyorsun. Ben peşbare etmez bir kulunum size. Şu benim ibadetim, ibadetim değil. Hiçbir kıymeti yoktur kendi şansımı da bilmiyordu. Bende ne varsa hepsi senin rızkındır. Ben bu rızıklara uygun bile hareket edemedim, edemedim. Teşekkür bile, Sade, teşekkür söylediğinde bile bir güzel yapamadım. Meleci Allah senin inayetinden geldi. Benim hiçbir çarem yoktu. Yani sen haddini bilecek, daha açık kafalı olacak. Sonra beni kitabı değil, kitabına karşı insan samim olacak. Kur'an'a karşı samim olacak insan. Kur'an'a karşı nasıl sorarsın bunu? Kur'an'ın akşamını oku, öğrenir. Seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Çok çok. Ne anladım metodu değdir misin, değdirmişsin, anlama misin? Seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Seviyorsan oku. Oku, anla. Kur'an-ı Kerim'i çok seviyor. Ama yerde bir Kur'an-ı Kerim sayfası var. alıyor bilmem ne hemen bir duvar palona koyuyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in her tarafını çiğniyiyoruz biz emir koyuyoruz. altında Kur'an-ı Kerim genç, Eminönü'nde ayaklar altında, Kadıköy'de ayaklar altında... ...Pinajlarda ayaklar altında, Ege'de ayaklar altında... ...her yerde millet Kur'an'ın sayfaları üzerinde tepin tepin tepiliyor. ''Hocam yapma ya, hiç ben onu görmedim, ne gazeteler yazın, neresi indir?'' diyordum. Ahkamını çiğniyor. Sayfalarını öpüp başlarına koysalar bile ahkamını çiğniyor. Haramı yiyor, aizi yiyor... ...düşveti veriyor, hırsızlığı yapıyor... ...pedeksizi yapıyor, arama bakıyor... ...zinayı işliyor... ...yani ne ne varsa hepsini yapıyor... ...ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in sayfasını gördüğü zaman... ...bir sarhoş duygu saldığı bile... öpüyor. aman bilmem ne falan başına koyuyor. Samimiyet değil bu. Kur'an'a kaçıyorsun bu, samimiyet değil. Belki bu sevginin bile bir manası var... ...yani bu sevgilerle mahrum olan insanların yanında... ...belki bu da bir derecedir ama... Hakiki, samimiyet böyle olmaz. Sen Kur'an samimi misin? Var mı arasında böyle samimiyet? Yok. Yani genellikle yok. Okuması mı Okumasını bilmem. Okumasını bilirse anlamaz. Anlasa dinlemez, tutmaz. Yani genellikle hepimizin kendi, kendim dahil. Kendim dahil. Çevremizde kendi kendimizi şöyle bir iyice kontrol edelim. Herkes kendisinin halini anlasın, dinlesin. Kur'an'a karşı samimi olsun, sevsin, sevgisin de samimi olsun, bağlansın, bağlılığın samimi olsun, Kur'an-ı Kerim'i kendime minhaz edin, rehber etsin, rehber etsin, edindin, nasıl, ters gideresin, tersine mi, velî rasûl ihliye, eylemlerine karşı samimi olacak insan, eylemler Efendimiz'i sevecek, bağlanacak, ona çocukları samimi olacak, Efendim, Şüneti senin yerine efendim sımsıkı teması edecek, sünnetine efendim destek verecek, sünnetini iddia edecek, bilatlardan uzak duracak, iyinin aslında özne sadık kalacak. Ve ilimneti müminin veya müslümi, Müslümanların müminlerinin imamlarına, önderlerine, iş başında olan ileri gelen kişiliyetine saygı ve sevgi besleyecek. Saygısı ve sevgisi olacak. Yani Müslümanların işini görüyor. Müslümanların başında mevbaatlerini kolluyor. Müslümanlara kafirlerin vücudlarının devletmeye çalışıyor. Efendim, Müslümanların hizmetlerini yürütüyor. Bu kimseleri desteksiz bırakmamamız lazım. Bu kimseler kimlerdir? Bu kimseler kendisi hünmin, işleri Müslümanlara fayda sağlayan kimselerdir. Kendisi kafir, işleri Müslümanlara eza ceba veren kimseler bundan pay çıkartmasınlar kendilerini. Kendisi mümin olacak. Biz yaptığı işler Müslümanlara fayda sağlayacak. Müslümanların arasına ağlatmayacak. Mezarlık demirlerini söz vermeyecek. Adam cami yapmış, sen onun cahnesini yırt, sen onun cahnesini de koyar mesela, değil mi? Olmaz. Müminlerin umumuna karşı böyle efendim bir de samimi olacak. Bütün Müslümanları sevecek. Ne giden biz dine sahibiz ki muhterem kardeşlerim? Eşhedü en la ilâme illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdurlu resulü dediğimiz zaman bu dine girdiğimiz zaman 900 milyon veya 1 milyar veya bir milyardan fazla insanla otomatik bin kardeşi oluyor. Hop! 1 milyardan fazla kardeş. Dünya nüfusunun dörtte biri bir anda kardeşimiz oluyor. Ama bir Alt tarafından bize bahşedilmiş olan bu nimetin farkında ve şuurunda değil. Bir milyar tane kardeşi olan insan böyle mi güzel ortadık? Efe gibi dolaşıp şöyle efendim bir kolunu ortadır, bir kolunu bir milyar kardeşi var, arkan kuvveti de. Diyemiyor. Çünkü Müslümanlar, Müslümanlarla ilgileri kitaplarda. Birbirleriyle sevgileri, bir ilgileri yok. Birbirleriyle hasım birbirlerinin problemlerini bilmezler, birbirlerinin dertleriyle ilgilenmezler, birbirlerine yardım etmezler. Bizim burada mahkum fazla geldiği zaman bizim burada mahkum fazla geldiği zaman müstahsil orada mahsulü döker, buraya terk etmez. Veyahut biz burada efendim üretim fazlası olduğu zaman ne yapacağımızı şaşırırız. Öbür tarafta Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz açlıktan kırılır. Neden? Müslümanların umumiyetin üzerinde hepsine şöyle bakan aralarında dengeyi bir ikbası sağlayacak müesseselerini hayır müesseselerini bile kuramamışlardır. Koruyamamışlardır birbirlerini. Dünyanın her yerinde Müslümanlar birbirlerinden habersiz oldukları için tek tek düşmana yakalanmıştır. Her birisi bir köşede düşman tarafından tepelenmektedir. Karşımızdaki çatırlar o kadar güzel, iyi organize olmuşlardır ki her yerdeki Müslüman'ın başına musallat olacak bir hasım icat etmişler. Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimizi Hincular tepeler öldürür. 300 tane Müslüman öldü, 500 tane Müslüman öldü. Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi bilmek günler öldürür tepeler. Halanda yerdeki kardeşlerimizi filanca kafirler etir alırlar, tarlalarında çalıştırırlar. Halanda yerdeki kardeşlerimizi efendim dinden döndürürler, ismini değiştirirler, mallarını alırlar. Kadınlarına, kızlarına el alır, el alırlar. Biz de burada hiçbir şeyden haberimiz yok. Efendim pek çok kimse filançlar, pek çok kimse sporda da doldurmakta. Falan böyle vakit geçirir. <Gülüyor> Haberi yok çünkü din şu şuurunda değil. İşte demek ki, nasihat, yani açık kalpli, samimiyet, sevgi bu kadar böyle çeşitleri olan çeşitli dallara yayılmış olan bir şey insan bu, bu nasihat duygusuna, samimiyet duygusuna sahip olmayınca iyi bir olmuyor. Yunus'u okuyun. Bayılırsın, herkes bayılıyor. Onun için unutulmuyor Yunus. Yunus'un ayrıca efendim, reklamcısı, propagandacısı olmadığı adı kimse unutmuyor. Mevlana Celalettin'in Rumi'yi kimse unutmaz, İbrahim Hakkı Erdo'nun kimse unutmaz. Neden? O şahısların yürekleri sevgiyle dolmuştur, taşmıştır, kendi bulundukları zamanlara yayılmıştır, kendi bulundukları zamanlardan bizim zamanlara kadar akmıştır. Sevgi dolu mübarekler, okuyorsun hoşuna gidiyor. Nesini okusan hoşuna gidiyor. Ya bu adamın, bu mübarek şahsın ne kadar güzel zengin bir iç alemi varmış diye insan hayran kalıyor. E bu mu ümmi? Ben ne okumuşum? Ben okumuşum yemli binabasım. Bunun ümmi, ümmiyle ilgakişteleriyiz. Yani gün ya oduncuymuş, günü semre, daha da odun getirmiş. Ya keşke bizim üniversite profesörlerimiz oduncu olsa öyle oduncu olsun. Öyle doğramacı olsa. Demek ki. Birbirine sevgiden, muhabbetten ayrıldığı zaman, ne oluyormuş? O zaman Allah'ın sevdiği kesiliyormuş. Bu hadisi şerif, efendim aklımızdan hiç çıkmasın, sevdiğiniz insanı mertçe, erkekçe Sevmediğinizde erkekçe söyleyin. Arkadaş ben seni seviyorum. Fakat ne cevap veriyorsun? Hısaplaşın bir siniş ya. Ne bu böyle münafıkça yüzüne gülüp arkasından kuyu kazma? Arkadaş ben seni sevemedim. Yani bu işin sebebi nedir? Niye sevemedin? İşte sen şunu şunu şunu yaptın ondan. Ben onu yapmadım kardeşim sen yanlış anlamışsın. Ben onu şunu niye yaptım? Yani neşteri vurduğun zaman yaranın içinden cerahat aktığı zaman yara iyi oluyor. Cerahatı atılmadığı zaman çivan zonk ve gidiyor. Devam edip gidiyor. Vur gitsin. Çekşin meşteri. Cıvır. Bir taraftan öbür tarafa gitsin bu cerahat. Ondan sonra güzelsin. Saat olduğu Sevgilerden sevmediğini söyler. Neden sevmediğini söyler. Ben seni seviyorum, neden? Kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim, burnunu beğenmedim. Yani onlar benim dişim değil ki Allah yarattı. Ona bir şey diyemezsin. Beni Allah çirkin yaratırsa, Allah'ın yarattığı, sen bana bir şey diyemezsin. Huyunu beğenelim, tamam, tamam. Çünkü Allah huylarımızı düzeltmeyi emrediyor bize. Tamam, benim kötü uyum varsa, ben düzelteyim. Efendim, sen benim işime karışma, sen kendi işine bak. Ha, bir insana vebal olarak, günah olarak kendisine nasihat edildiği zaman sen kendi işine bak demek yeterli diyor peygamberden. Öyle deneyeceksin. Düşüneceksin haklıysa doğru kardeşim maalesef bende bir kusur var diye diyeceksin. Sen kendi işine bak. Senin kusurun büyük, sen, benden büyürsen. Benden karar filan. Öyle şeye İslami cevap değil. Tamam kardeşim sonuçların <gülüyor> haklı doğrudur. Tespitin yerindedir. Ben inşallah o durumumu güzel bilmeyeceğiz. Böylece samimi dostlarımız olacak etrafımızda. Sever sevici, ya o adamı severimler neden? doğru dobra konuşur. Kalbimden geçeni o da gülseler bizden. adamı sevmez neden? Yüzüme gülse de emin değilim ki arkadan ne yapacağını bilmiyorum. Onun için samimi onlar dikkat edelim. Tasavvufun hala direklerinden birisi budur dinin ana direklerinden birisi budur. Çünkü din tasavvufun hayata tatbiki Yani dinin esas noktalarından biridir. Bir insanın kargı başka, lisanı başka olursa o kimseye ne diyoruz? Münafık diyoruz. Münafıklık da efendim yani iyi bir sıfat değil. Kötü bir kalp hastalığıdır. Allah korusun cümlesi. Amin. La yazalı bu hazl emrul vahten alamın nawahu ve la yuzruk muhalukun ve hatta yemtiye iste akşer demek kureş isme dememiş diye yazmış efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve bu ikinci okumuş olduğumuz hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki efendim La yezalı halen emrul zahira yani bu iş dediği halimilik emarlık emirlik efendim cihat Müslümanların efendim hakimiyeti aşikar olarak galip olarak devam edecek. Ala <gülüyor> men yani e, onu muhafaza eden, onunla bulunan kimseler de, efendim daima devam edecek ve la ruhu muhalifun muhalif kimseler zarar veremeyecek veya muhalifun ümmet-i topluluğundan ayrılık gitmiş kimseler zarar veremeyecek efendim 12 halife Kureyş'ten gelinceye kadar Demek ki Müslümanların hakimiyeti, galibiyeti efendim devam edecek. Ve 12 Kureyş'ten insan gelecek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi i şerif'i bildirmiş oluyor. Bundan sonraki hadisi i şerifi izah edilelim. La <stability> yezalil mesrukum minhu fi tuhbetin minmem deli'en minhu hatta yekune alzama cümmen minessarik Hazreti Aişe Valemizden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki kendisinden mal çalınmış olan bir kimse, kendisinden mal çalınmış olan bir kimse fesih metin minnetleri en minür bu çalma çalma işiyle hiç alakası olmayan bir kimseye ithamda bulunmaya kötü zamda bulunmaya herhalde bu çaldı bilen diye onu követ altında bulundurmaya devam eder devam eder ne noktaya kadar hırsızdan daha büyük bir günaha girinceye kadar devam eder diyor Peygamber Efendimiz bunun manası şudur insan bazen suçsuz bir kimseyi idham edebilir. Yani suçu yok. Hırsız değil. Hırsız sayı, sayar onu. Efendim onu sömme altında tutar. Ona öyle şeyde bulunur. Suizan'ın gelişmesine sebep olacak ifadeler kullanır bile. Bu tabi bir kimseyi masum bir kimseyi degelemek ve gölgelemek olduğunda hırsızın günahından daha büyük bir ilaha girer. Sehab'ın ikerisinin malı da adamı. Hem malı çalındı, malı çalındığı için bir günah da, hem de çalanı çalmayan bir insanın yalnız sandığı için ikinci bir günah girer. Hatta hırsızdan daha büyük bir günah işlemiş olur. Yani demek ki o hırsızlık hadisesinden daha büyük bir fesat bir fikre ortaya çıkar. O halde, bir kere kardeşlerim, bu hadisi şerifin manasına göre eğer bir kimsenin gerçekten suçlu olduğunu bilmiyorsa dilimize sahip olalım. Kimseyi durup dururken itham etmeyelim veya durup durup durup itham olunmaz da olmadan itham etmeyelim. Bugün çok yapılan bir şey bu. Gazeteler bir şahsı diline dolar yerden yere çalarlar. Yani memleketi sanki o şahıs batırmış gibi batırıyormuş gibi bütün kabahatler o şahsı üstüne yükleme durumuna gelir. Hangi hiçbir suç yok O durum olabilir. Neden? Evet. O facit zamanlardan, o facit ihtimallerden hareketle herkes kişinin üstüne yüklenir. Bu tarihte de böyle şeyler olmuştur. Tarihte de müsellerin olan bir davranış şeklidir. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sevgisi herkesin gönlünde, evladının sevgisi de gönlünde herkesin Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin Efendilerimizden birisine zamanındaki bir şahıs efendim bir ithamda bulunuyor. Ya benim yanımda şu kadar para var ki yok herhalde sen aldın gibilerden bir şey ne kadar diyor? Mesela 12.000 aldın. Bakalım tek bir şey hatırlayamıyorum ama külliyeti bilgilerden. Sen aldın gibi bir ithamda bulunca işin de teferruası hatırında değil tamam o mübarekli çıkartıyor, 12.000 ağzını tıkır tıkır tıkır tıkır sayıyor. Ben mi almışım? Ya sen aldın falan gibi deyince tıkır tıkır sayıyor, yürüyüp gidiyor. Peygamber torunu asalete bak, efendim biraz sonra o adam geliyor koşarak, aman efendim özür dilerim kusura bakma o para bir şeyin altında kalmış, şöyle olmuş, sen almamışsın falan gibilerden bir örtülük biz verdiğimiz gibi de daha almayız. Yani teneccül artık. Bilav verdiği şeyi almıyor. Demek ki yanlış zanlar, su olabilir. Onları yapmayalım. Deli olmadan konuşmuyorum. Ben bir şey hatırlıyorum Bursa'da Arabamın küçük bir tahmin işi vardı. Bir Apple'e girdim. Bir şans, ödeki şansın alebine. Benim tanıdığım bir şansın alebine. O adamı ben kalırım şöyle kötü bir, böyle kötü bir diye. Katı tutuyorum. Ben de dedim ki, ya öyle mi? Nerede gördün? Tanışır mısın? Tabi tanışıyorum bilmem ne böyle yüksek kadeler işe gelişti. Ben sıkıştırdım. O cevap vermekle kocaman başladı. Ben biraz daha sıkıştırdım. O biraz daha şey yapmaya başladı. Nerede olmuş, nasıl olmuş bilen diye işte ara atılda böyle bastırınca işi. Yok ben onu tanımıyorum dedi. Arkadaşımdan duydum dedi. Yalan. Yalan. Aslı etası yok. Ben dedim onu tanıyorum. Yani sonunda o noktaya geldik halbuki yalan. Karşısındakini bilmiyor diye bir sürü böyle yalan yanlış bir yurtturma ağa yani etrafındakileri. Böyledir oluyor. İnsanların tabiatında da bu vardır. Yani küçücük bir şeyden işi büyütüp böyle bir kimseyi itham etmek vardır. Ama, ama o töhmet, töhmet mevzu olan suçtan daha büyük bir suç ortaya çıkar da çok günahlara girersiniz. Onun için suizanda bulunmayın. İlle ba'da valli İçimizde herkes sesiyor, ve lahir tabbâdun bazı, ayı hikû ahadun aynı, yemekle etme, ahiyim neyten, Yani zannın bazısı bir kısmı günahdır. Suizan etti mi insan? Günah olur. Öyle. Suizanda bulunmayın, teşhis etmeyin. Her anımız girdiğini koruyalıyıp, bundan sonra ne var? Suizan edilir şey yapmayın, kıyabında kıymetini yapmayın, aletinde konuşmayın bu neye benzer? bir insanın gidip de önümüzün etini yemesemezde bak nasıl hocanıza gitmedi, yüzünüzü boruşturdunuz diyor Allah herhalde ayetler gördüğü zaman hepsi aman böyle yüzlerini boruşturmuşlar peki hiç bu bak nasıl beğenmediniz ölü eti yemek deyince yüzünüzü boruşturuyorsunuz ama kıymet etmekten kaçınmıyorsunuz aletle bulunmayacağız kıymet etmeyeceğiz föhmette, mesnetsiz föhmette bulunmayacağız. Onun için güzel bir adet vardır. Halkımız bunu etmiş değildir. Falanca adam mahkemeye düştü. Sanık mevkiinde daha. Mahkum mevkiinde değil. Sanık mazlum derlerdi eskiler. Zan var hakkında. Yani acaba bu suçu işlemiş mi diye. Belat etmiş. E belat etmişse tamamen muhakeme olmuş. etmiş. Daha ne istiyorsun? Efendim hani olur. Falanca mesele eden oldu. Evet. Ferah etmişim. Daha ne işte. Bir takip hadisi şerif. يَا يَزَعْبِ الْمُسَلْدُونَ بِالْهُمَّةِ قَبْلَ الْأَصْرِ اَرْبَعًا حَتَّى يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ مَذْكِرَةَ الْحَتْمَعًا Bu da bir bizim namazlarımızın efendim şeylerini hazinezleri bildiren hadislerden bir tanesi olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki efendim e, benim ümmetimden namaz kılanlarda ikinci vakitte, ikinci din evvel efendim dört seket namaz kılanlar efendim buna devam ederler devam ederler nihayet hatta yavrumalarınun maksureten hatma yani bu e, kesin bir aklın maksurete başroluna demek ki ikinci namazının evvelinde dört rek'at neden kılıyoruz? Böyle çok cevabı varmış da onun için kılıyormuşuz. Demek ki insan buna ikinci namazının dört rek'atına devam etti mi? Cevap kazanıyormuş Bu devirde hepimizde olan bir kusur dedim. Efendim sünnet sünnet -i -i iç, e, e, yöntem, sünneti mekkede ve sünneti gaiybe mekede vardır. İkinci dinin ilk dört rekat sünneti gaiybe mekede sünnet olduğunda Peygamber Efendimiz'de kılmadığında bazı cerhiler kahmedilir. Allah'a eksem. Dost fazla. Yani sünneti kılmamak. Birazcık bir fırsat buldu ya <gülüyor> şöyle bir tutacak doktor buldu ya namazının sünnetini kaydarmak. Yani köpüştürmek, kılmamak tarzında oluyor ki eh sen bilirsin bak peygamber efendimiz diyor ki evet. devam eder devam eder Allah onu bir malkıretle malkıret eder başka bir hadis-i şerif vardır bu hususta bu halde siz diyor peygamber efendimiz bu efendim ay bedir halindeyken dolunay iken şöyle tepsi gibi gökünündeyken nasıl hiç zahmetsiz meşakkasiz ediniz şöyle efendim görüyorsanız eğer güneşin doğmasından evvel ve batmasından evvel yani sabah namazından ve ikindiden evvel şey yaparsanız Yani namaz kılarsanız allah Teala hazretlerinin o ikramına dahil olursunuz diye hadis-i şerifler de geçiyor. Orhanca muhterem kardeşlerim, bir kere şuradan şunu çıkartabiliriz ki bizim bu dedelerimiz bize bir örf adet dinimizde onlardan aldığımız, öğrendiğimiz bir şey bırakmışlarsa hadislere dayanıyordur. Bir bilgiye vardır. Şimdi herkes yeniden müştehit kesildi. Herkes birazcık Arapça öğrendi, biraz şey yaptı diye müştehit kesildi bir bildiği vardır büyüklerimizin hadisleri biraz iyi okusunda. Birisi Suudi Arabistan'a gitmiş, orada Araplar, Esselam Aleyküm ve Rahmetullahi Esselam Aleyküm ve Rahmetullahi dedikten sonra terdini alıp çıkıp gidenler oluyor. Ben bundan sonra, namazdan sonra dua etsem artık demiş çıkmıştır. Yahu biz bu namazların arkasından bu salatu selamları, bu ayetler köşeleri, bu Sübhanallahları, Evlat-ı Bülakları, Allah-u Ekberleri uydurmuş değiliz. Böyle hadis-i şerifler var. Hadis-i şerifleri biraz oku. Oku, o zaman dedilerimizin, ibadetlerin karlılarından ve tespit ettiklerini nasıl alim edilsin böyle çalıştığını güzelce anlarsın. Demek ki biz de ikinci namazına dikkat edelim. ikinci namazının sünnetine de gayretli olalım. İkinci namazı çok önemli bir namaz olduğundan Adana Hazretleri Vel Asbe diye asla alt etmiştir diye tepsir kınavlarında izah bazen bu da söylenir. Neden böyle önemli ikindi vakti? İkindi vakti efendim herkesin ticaretinin kılıştığı, pazarlık şeylerin artık sonuna geldiği pazar işlerinin işte bir an evvel el ve döneyim diye helas içinde olduğu bir zamandır. O da ibadetten Efendim geri bir insan. Çarşıcı, pazarcı, eşyasını şeyini toplantıya filan. Ondan sonra memur evine dönerken, hadi evinde kılayım filan derken eve gelmeden yolda akşam ezanı okunuverir. Umumiyetle insanların tam telatli olduğu zaman oluyor. İkinci namazına aman dikkat edelim. O vakitin sünnetine de ihtimam edeyelim diye buradan bir ders çıkıyorum genelde. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife dan ne zaman o hadis-i kümm diye bana kim madama yeltezdiruba. Ben azizami menasip ma kana bil mesh. Ekun Allahumma sifir. Yirahu Allahumme ev yuhadith. Bu hadis şerhine çok dikkat etmeniz. Bundan sonra bir hadis şerh daha okuyacağım. Bundan sonra dersi ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki sizden biriniz namazı beklediği müddetçe intizar halinde olduğu müddetçe namazda sayılır. Yani henüz namazın vakti gelmemiş kılınma zamanı zafur etmemiş henüz kılınmaya geçilmemiş bekliyor. Onu beklediği müddetçe ona intizar halinde olduğu müddetçe namazdaymış gibi ecir alıyor. Demek ki namazlara biraz camiye erken gelmemiz, bu intizarı yapmamız lazım. O ara, o arada demek ki insan namazdaymış gibi sevap, sevap kazanmış oluyor. Sonra melekler mescitte bulunduğu müddetçe bir kimseye daima dua ederler. Dua edip dururlar diye derdime deyilebiliriz. Mescitte bulunduğu müteccid bir kimseye dua ederler. Mesela ne der? Melek, der ki Allahümme er hükümet, Ya Rabbi şu mescitte senin oturtta ibadet halinde namaz bekleyen şu kula mazuret eyle Ya Rabbi der Melek. Allahümme hükümet, Ya Rabbi şuna rahmetini ihsan eyle, bunu rahmetine gardı rahmetine mazhar eyle der. Ne zaman? Mânem yuhad dedi. Yani konuşmadım biz için. Çünkü namazda o onunla konuşuyor, onunla konuşuyor. Kahve mi burası? Eğleci yer mi? Buldum gölgeyi geri. Yerde de örtüler var. yanın yanında arkadaşı al. Çayla söyleyelim mi? Kahve de söyleyelim. Çayla söyleyelim. Sohbetane mi burası? Sen öyle konuşursan yanındaki adamın ibadeti teşkiliği ne olacak? Onun için konuşmama, Efendim dünyaya ait işleri konuşmama oranın adamına riayet etmeye Kur'an-ı Kerimle, zikirle, tesbihle efendim ile, murakabe ile tefekkür ile zamanı değerlendirmeye çalışmalı, şey yapmamalı efendim boş laviyat ile vaktini geçirmemeli şey de olabilir, bu kelimenin bir manası da yani e, abdestli abdestli olduğu zaman demek olur, abdestli olmazsa o sevabı alamaz demek olabilir. Çünkü kimisi afetsiz oturur da gelince gider alır falan. o zaman o sevap olmaz manasına da gelebilir. Bundan çıkan ders bize nedir? Eğer imkanımız varsa ezandan evvel namaza gelelim camide oturalım ki menetler bize dua etsin namazdaymış bir sevap kazanalım. Bu bir kazanç kapısıdır. Efendim e, sevap kapısıdır, ona dikkat edelim. İkinci bir husus nedir? Câbiyle yüksek sesle konuşmayalım, camiye sohbethane haline getirmeyelim. dünya selamı ile efendim vakibizi öldürmeyelim, bir birbirimizi meşgul etmeyelim. Sen konuşuyorsun çünkü namaz kılanın aklı çelişti, yani ne namaz kıldığını anlayamadılar. Bizim bir arkadaşımız da. Medine'ye görenen Mekke'ye bir gidiyoruz. Durduk yer yolda bir camide namaz kılıyoruz. Kavbalık vardı içeride. Namaz kıldık ama o mübareklerin dırdırısı vırdırısı hiç kesilmedi. Namaz bittikten sonra arkadaş kendisi Arap asırlı Türkçe'de biliyor. Din girişti bunlara. Neden söylediysen epeyli bir azarladı, şey yaptı. Yani e, demek ki şaşırabiliyor diye biz bu dikkat edelim inşallah ee, o azaba bir ayet edeyelim eğer bir insan caminin bu kalabalığını ihlal ederse bu süt ihlal ederse kalabalığını istismar ederse hayra ermez hatta cinsi meseleler diyor peygamber efendimiz yahu benim bir kırmızı yunarlı devem vardı gören var mı kaybettim filan dese büyük şey lütfen yani kaybolmuş hayvanını gören var mı filan diye Böyle gelse sorsa, cami cemaatine Allah ona hayvanını buldurmasın diyor. Yani niye? Burası şey ya? Kayıp klosu mu? Kayıp klosu mu burası gibilerden yani? Caminin şeyine uygun olamazlar. Allah buldurması o kaybettiği hayvanı diye şey yapıyor. Camileye böyle hürmet edelim. Nihayet Tanrıcı Hadis-i Şerif'i okuyorum bu sayfada. لَا يَجَّدُ الْاَمْرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا اِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُبْحًا وَلَا تَقُونُ السَّعَاتُ إِلَّا عَلَى شَرَارِ النَّاسِ وَلَا تَدْنِيَةً اِلَّا اِلْسَتْنُ مَرْيَمٍ Enes Rabi Allah'a rivayet edilmiş bir hadise çekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, işin şiddeti gittikçe artacak. Yani, efendim, Müslümanların meşakkatleri, efendim, sıkıntıları, günden güne belası ziyadeleşecek demek. Yani Müslümanlık yerleşti, Peygamber Efendimiz İslam'ı öğretti, yayıldı ama gittikçe bela ve şey artacak. Allah'ın kanunu böyle yani bu tarzda böyle içeriye doğru gidecek. Bir, meşakkat ve bela artacak. Bir, ikincisi dünya idbara uğrayacak. Günden güne e, efendim, idbara uğrayacak. İdbar demek, yani ters gitmek demek. Geri gitmek demek. Gelemeyecek demek. Yani dünyanın hali iyiye doğru gitmeyecek. Nereye doğru gidecek? Kötüye doğru gidecek. Çizgi kemalata doğru değil. Efendim rezavete doğru gidecek. Nitek ise Salakallahü, hak söylemiş Peygamber Efendimiz doğru buyurmuş. Buyur. Memleketimizin halinin, dünyanın halini işte görüyorsunuz. Nerede eskilerin hali? Nerede eski mahalleler? Nerede eski muhabbetler? Nerede eski dillerlikler? Nerede eski alimler? Nerede eski Müslümanlar? Nerede eski hatunlar? Nerede eski yiğitler? Hepsi tarihte. İş böyle. Tepes taklak aşağı doğru gittiği muhakkak. Öyle buyurmuş çünkü Peygamber Efendimiz. Şimdi böyle kanunu, yani dünyanın şeyi, durumu böyle velen dağıtır illa şükran insanlar da günden giden Efendim Vahinleşecekler, nekesleşecekler. Gittikçe, Allah yolunda para sahip etmek, mal sahip etmek, gayret sahip etmek azalacak. Bir şartıcı, tepesinden tırnağına kadar on binlikleri böyle yitliyorlar. Efendim, para yağmuru, yağmuru altında gömülüyor. Efendim stadyumlar dışarıda gizli demek için doluyor, ama Müslümanlara rağmet yok. Plajlar doluyor, camiler tenha. Efendim günah yerleri sabahlara kadar dışarıda, sevap yerlerinde bu Müslümanlikleri hiçce tutamasın camiler, sabahlara duramaz. Ama her gün pokerci pokerimizde, efendim daha başka ne gibi kötülükler varsa, onlar sabahlara kadar çalışır. Şehrin bazı yerleri var ki insan gitmeye korkar, sabahlar kadar orada ışıklar, şeyler yalar, günahlar işlenip durur. Demek ki insanlar cimrileşecekmiş bir dengül. Tabi bizim bundan tersine alacağımız mana nedir? Cimrilik iyi değilmiş, biz elimizden geldiğince Allah yolunda para sahip edelim, mal sahip edelim. Neyi sahip edersen Allah yolunda, o sana faydalı alet vermiş olur. Neyi sahip etmezsen hesabı üzerinde kalmış olur. Yani sen kendi asli ihtiyacını hesapla, ondan fazlasında yapabildiğin kadar İslam'a faydalı işler hayırlar yap, ki Müslümanlık ileriye gitsin. Çünkü Müslümanlığın ileriye gitmesi için Amerikan yardımı gelmeyecek. Gelecek mi? Marshall yardımı, Amerikan yardımı. Adam yardım eder biliyor, Obama çalışıyor. Sen yapacaksın, yapacaksın. Şu camileri biz yapacağız, İmam Hatta okulları biz yapacağız, Kur'an kurslarını biz açacağız, mecbaaları biz destekleyeceğiz, makbaaları biz alacağız, hayırları biz yapacağız, eğitimlere biz bakacağız, yoksullara biz bakacağız, efendim cihadı bile edeceğiz, cihad için parayı biz toplayacağız, sokmuyacağız, Efendim hayra erişsin diye ne çeşit maddi ve manevi fedakarlık varsa, para pul yardımı, efendim, bedeli yardımı biz ve Allah biz nasıl için biz koşacağız. Ötekiler bize enayi derler ver. Parayı bak nerede serdirdiyo, bak yaşamasını bilmiyor, bak nereden yoruluyor, yaptığı işten para alıyor, aylarını yapıyor, bilen diye, belki öyle diyecekler ama biz böyle yaptıkça sevap kazanacağız. Sonra velatakumusla adil ila ala şiralin la az. Böyle işletme dakdakkiye gelecek gelecek gelecek. Kıyamet kimin üstüne kovulacak? Şerli insanların, insanların en derbatlarını, kötülerinin üstüne patlayacak kıyametin kabahat. Onların başında patlayacak. Yani o kıyafetin zelzeleleri, dehşetleri, sıkıntıları, şeyleri şerli insanların başına şey yapacak. Patlayacak. Allah bizi efendim, her türlü felaketten korusun. En büyük felaket sevmediği insanların cümlesinde olmak. Bizim sevdiği insanların cümlesinden Yaşadığımız müsteke, rızası aracılığı yaşayalım. Öleceğimiz zamanda rızası yolunda bilelim. Şehit olarak bilelim. Şeyde olarak yaşayalım, yani mutlu, mesut, farklı hak yolda yürüyen, salih kimse olarak yaşayalım. şey olarak bilin. Melamüste <gülüyor> <gülüyor> diye illa ise Hazreti İsa'dan sonra da Efendim peygamber müptesine hâl böyle bir hak yolu gösterici, Efendim şey gelmeyecek, çıkars gelmeyecek diye tekrar Efendimiz bildirmiş. Demek ki Hazreti İsa'nın nüzdülüğü hakdır. Hazreti İsa nüzdülük edecek, her zaman da nüzdülük edecek. Büyük zamanı âlimlerimizden birisi de bu hususla bazıları ile ilgili sözler söyledikleri için bir kitap yazmış. Ne Hazreti İsa'nın nüzdülülüğünün yani inicinin hak olduğuna dair bir hematür derecesindeki rivayetleri orada toplamış. O öyle olacak. Peygamber Efendimizin sünnetiyle, şeriatıyla amel edecek. hukuk kıracak. Habibi yani Hristiyanların şeyini kıracak. Hristiyanları doğru yola getirecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi adil zamanın fitnelerinden, köpülüklerinden, fesatlarından korusun. Nefse ve şeytana ve dünyanın mani lezzetlerine kapılıp günahlara dalanlardan eylemesin. Sevmediği zümreler arasında bulundurmasın. Sevdiği ilimlerle bizi mücehdez eylesin. İlmimizle amin olmayı nasip eylesin. Salih ameller işlettirsin ümmet ve Muhammed için hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Arkamızdan bize sevaplar getirecek sadaka-i dediğimiz sabit hayırlar yapmayı nasip eylesin. Efendim Allah yolunda malımızla, canımızla, müttesebatımızla ömür boyu Çalışmayı, gayretli olmayı, genç, ihtiyac, aksakallı, efendim, hepimizin böyle çalışmamızı nasip eylesin. Nihayet ömrümüz hitama erdiğinde cümlemize iman selametliği ile e, buyurun. Eşhedü ve la likafe illallah ve efele ve muhammeden ve diyerek... İman-ı Kamil ile, kelime-i cennetteki yerlerimizi görerek Peygamber Efendimiz'in cemaline nazar ele ele ruh teslim etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle cemaline müşerref eylesin. Hürmet-i Esrar-ı Sûret-i Fâkâh. Allah-u Teşekkürler. <gülüyor> zikirlerimizi, tesbihatımızı, hatm-i hacagâbımızı kardeşlerimiz tarafından okumuş olan iki adet hat Kur'an-ı Kerim'i ve bir hat-ı i Şerifi ve fulla kerim'ini kabul ile mahkûl eyle. Ya Rabbi ikramına, ihsanına vesile eyle. Bizleri, dünya ve ahiretin hayırlarına, fulla hürmetine nail eyle hasıl olan ücüllü meslubatın mislini evvelen ve hasılaten Peygamber Efendimiz'e netice eyledik vasılayız. Ve Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına dereceleri üzere ikram eyle. Sair, embiya ve Mürtedin ve cümle Evliyaullah ve Mukarrabin'in ve hasılaten Sadat ve Müşahif ve Turuk kadimimizin Vefat Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin ve Söğütlerimizden mekhum bulunan salihlerin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbel Alemin amin diyen kardeşlerimizin, hazır bir meclis olan cemaatimizin ve sağa bir etmanımızın ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerine ve yakınlarının ruhlarına da ikram eyleyiz. Tüm sizin kabirlerini eyle, ruhlarını şad eyle, makamlarını âlâ eyle, göre göre yüksek eyle. Ya Rabbel alemin, bizlere de tezfikini refik eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü hayırlarla cümlemizi nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden Ya Rabbi cümlemizi mahfuz eyle. Sağ devletin eyleciksem bize kafisin. Bizi her türlü zararlardan mahfuz eyle. Ya Rabbel amin ümmet Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Umum ve Ya Rabbi esir ve mazlum ve mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, kadirden İstidaya uğramış İslam bendelerini kısa zamanda istirad eylemeyi nasip eyle. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve tehlif eyle. Müslümanların kafirlere karşı aziz ve galip eyle. Ya Rabbul Alemin bendelerimizin günahlarımızdan dolayı düşmanlara çiğnettirme. Her türlü felaketlerden, musibetlerden mahfuz eyle. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, cürriyetlerimizi de sevdiğin kullar eyle. Sitten sonra küfre düşürme. Ya Rabbi, imandan sonra küfre düşürme. Tabulden sonra redde eyleme. Keramet iksanından sonra zillete bücar eyleme Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı bize dünyada rehber uymayı nasip eylem. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba eyleyip sünnet istediğine iddia eylemek ...şehit sevapları kazanmaya vesile olacaklar. bizi o sevaplara dahil eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetine en güzel tarzında uyup hayatımızı onun yolunda geçirmeyi nasip eyle. Ya Rabbe'l Alemin ümmet Muhammed için faileli işler yapmayı cümle, cümle bize nasip eyle. Ya Rabbe şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, teclidi, şerifleri, fikirleri, tesbihleri... Habirlerimizde bize yoldaş eylem. Kabirden kalktığımızda bahşer yerinde bizlere şefaatçi eylem. Ya Rabbel alemin cehenneme düşmeden, haklına, kazalına azabına, ikhamına uğramadan ilk kire zürreyi bahyara ve bizi cennetine doldur eylem. <Gülüyor> Peygamber <Gülüyor> efendimize komşu eylem. Ya Rabbi için okuduğumuz Kur'an'ın cehenneti, bu nedeni bize